Arapları aldatarak Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtıp isyanı sevk eden İngiliz casusu Lawrence, yardımcıları Nuri Said, Faysal ve Şerif Hüseyin ile birlikte Şam'da Türkleri katlettikten sonra şöyle bir itirafta bulunur Evet, onları isyana ben kışkırtmıştım ama böylesine vahşice kan dökeceklerini hiç tahmin etmemiştim. Bazı mahalleleri gezerken silahsız Türk askerlerinin nasıl öldürüldüklerine bakamadım, tiksindim bu vahşetler.